İnsanların lisanı ve ilmi tükenir fakat Allah'ın kelimatı nihayet olmaz. 7 mana üzerine Kur'an-ı Kerim, Bir harf üzerine Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Bu 7 sınıf kimseye hitap eder. 70, 707 bin 7 milyon 7 milyarda manası vardır. Fakat insanların akıl ve idrak terazisi bunları çekemez. Akıl ve idrak terazisinin maverasındır bu. Bunlar Esrar-ı İlahiye girer. Ne kelamla, ne kalemle ifade olur. Ne kelam ne söylemekle, ne yazmakla ifade olunur. Zevk meselesidir. Allah'a kurbiyyettir. Allah'a yaklaşmaktır. İttika ile ve muhabbet ile Allah'a kim yaklaşırsa, onun kalbine Cenab-ı bu lezzeti, bu zevku ve verir. Fakat ancak kelimat kadar kendisine konuşma hakkı verirler. Zevkin hepsini anlatmaktan dil acizdir. Az önce söylediğim gibi ne kelam kağıtı gelir ne kalem kağıtı gelir. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, sevavat ve art kırtas kağıt olsa, bizi ruh yani ruh sahibi mahlukatta kağıdı olsalar yazsalar, yazsalar kitabı Allah'ı, kalemler tükenir, mürekkep tükenir, insanlar yorulur, melekler yorulur, semavat ve art yazılmakla biter. Fakat kerimetullah'a nihayet olmaz. Ancak böyle size anlatabiliriz, böyle ifade edebiliyoruz.